Orta Doğu uygarlığında diktatörlük ve şiddet, devlet bağlamında işlenmesine rağmen iktidarın biçim ve şiddete ilişkin çözümlenmesi daha derinlikli bir tanımlamayı gerektirmektedir. Genelde de devletin özü her yerde aynıdır. Artı ürün ve artı değer üzerine kurulmuş geleneği temsil eder. Biçimlenmesi söz konusu olunca büyük değişiklikler gösterir. Bunda zaman ve mekansal koşullar rol oynar. Farklı dönem ve koşullarda farklı birçok devlet biçimleri doğar. Fakat Doğu-Batı ikileminde yine de iki genel eğilim göze çarpar. Batıda daha sık cumhuriyetçi ve demokratik biçimlere rastlanırken Doğu'da temel biçim despotizmdir. Cumhuriyet hem klasik köleci sistemde hem de orta çağın bazı site devletlerinde ve yeni çağ Avrupa'sında daha sık görülür. Cumhuriyetle despotizm arasındaki temel fark hukuk alanındadır. Her iki biçimde de köleci hakim tabakalar rol oynasalar da, cumhuriyetçilikte sıkı bir sosyal mücadele ile belirlenmiş kurallar geçerlidir. Dinamik bir sosyal yapı vardır. Hukuklarının ne olduğunu bilirler, gerektiğinde hukuklarını şiddetle savunurlar. Cumhuriyet dinamik toplumu temsil eder. Despotizmde ise tersi geçerlidir. Bir kişi keyfi eylemini tek taraflı kural biçimde topluma dayatır. Aslında monarşiden pek farkı yoktur. Fark, monarşinin belirlenmiş hanedana dayalı belirli kurallarla içlerinden kimi monark yapacaklarının daha geleneksel bir ifadeye kavuşmuş olmasıdır. Yönetim kuralları gelenekseldir. Olağanüstülük ara sıra kaos durumlarında ortaya çıkar. O zaman ya yeni bir hanedan ya da eskisi kural değiştirerek hükmünü icra etmeye devam eder. Despotizmin kuralları ise kendinden menkuldür. Sıkça keyfi kurallar koyar, değiştirir. Orta Doğu'daki monarşizm despotizme daha yakındır. Fermanname özünde despotik buyruklardır. Her ne kadar kanun değerinde muamele görseler de sosyal mücadelenin ürünü olarak hukuk ile ilişkisi yoktur. Diktatörlük daha farklı bir biçimdir. İmparatorların ön koşulu ya da Prototipidir. Siyasi elitin olağanüstü yetkilerle donattıkları bir veya birkaç kişi tarafından icra edilir. Despottan farkı etrafındaki denetleyici gücün ağırlık teşkil etmesidir. Diktatörün hesap vereceği bir çevre her zaman olmuştur. İmparatorluk kalıcı bir rejim olduğu halde diktatörlük geçicidir. Olağanüstü durumlarda başvurulur. Orta Doğu'nun devlet biçimlenişi despotizme çok yakın olmasına rağmen monarşi ve imparatorluğa da hayli yakındır. Denebilir ki despotizm, monarşizm ve imparatorluk Orta Doğu devlet reisinde birleşmiştir. Bu gerçeklik kendini devletle özdeş sayan reisin ne kadar etkili olduğunu gösterir. Belki de en etkili ve yoğun irade temsili Orta Doğu'nun devlet reisliğinde yaşanır. Devletin özüyle de ilişkilidir. Çünkü ataerkillik, şehlik, beylik, efendilik geleneği devlet reisliğinde birleşerek azami bir güç halinde yeniden oluşur. Dolayısıyla Orta Doğu devletinde cumhuriyetçi ve demokratik biçimler aramak istisna kabilinde bile çok zordur. Devlet adeta özüyle hareket eder gibidir. Biçimi tek kılarak gücünü kanıtlamak ister. Ayrıca değişmez devlet imajını, biçimi hiç değiştirmeden baki kılmayı siyasi etkinlik erdem sayar tanrısal kral ve devlet anlayışının yüzyıllarca toplum hafızasına kazınmış olması da cumhuriyetçiliğin gelişmemesinde etkin rol oynamıştır tanrı devletin işine kul insanların karışması geleneğe aykırıdır tanrının devletin işine karışmak en büyük günahtır kutsal kitaplarda çok yoğun işlenen tanrının işine karışmayın Tanrı'dan hesap sorulmaz, Tanrı'ya ortak koşmayın söylemi aslında devlet reisinin işine karışmayın, ondan hesap sormayın, yetkilerine ortak olmayın demenin dinsel ifadesidir. İddia edilir ki kutsal kitap özünde İbrani kabilesinden bir hükümranlık çıkartmak üzerine geliştirilmiştir. Bu doğruluk payı olan bir görüştür. Hazreti Musa'nın Mısır prensliğinden geldiği bile söylenir. Kendi hükümranlık tasarımını Tevrat'la açıklaması anlaşılırdır. Yine Hazreti İsa'nın kendisi, Siyon'un kızı dediği Kudüs'ün hükümranlığını ele geçirmeye çabalarken yakalandı, tutuklandı. Daha açık anlatım Kur'an'da vardır. Hz. Muhammed'in en yoğun işlediği, Tanrı'ya şirk koşmayın, Tanrı işine karışmayın. Tanrı hepimizden hesap sorar, kimseye hesap vermez. Mealindeki sünnet ve ayetleri bilerek veya bilmeyerek, Orta Çağ'ın sultanlık, padişahlık, emirlik gibi devlet reisliğinin önünü açmıştır. Kur'an bu yönüyle bir devlet bildirgesidir. Hem de olağanüstü bir öngörüyle sanki daha sonraki yüzyılları yönetecekmiş gibi bir yönetim tasarımı belirlemekte ve bildirmektedir. Kur'an'ın siyaset teorisi temelinde çözümlenmesi hayli öğretici sonuçlar verebilir. Tabii ümmetin... Allah'a bağlılıkla devlete bağlılık arasındaki konumu çok daha açık ve öğreticidir. Küm Çağ'ın hem İslam hem Hristiyan ve Çin, Hint gibi uzak doğu din bildirgeleri doğacak yeni devletin ön açıklamaları gibidir. Tanrı adına muştulanan, haber verilen ortaçağ devletinin doğuş ve gelişim öyküsüdür. Günümüz orta doğusunda devleti despotik karakterden uzaklaştırmak başarılması gereken çok zor bir görevdir. Ortada Cumhuriyet denen bazı devletler var ise de... ...bunların despotik niteliklerini açtıklarını söylemek zordur. Cumhuriyetçilik sınıflar arası konsensüsü gerektirir. Tarihte hiçbir Orta Doğu ülkesinde... ...toplumsal konsensüsle belirlenmiş bir anayasal devlet veya Cumhuriyet yoktur. İleri veya geri konumlarına bakmaksızın... ...tek kişi iradesine dayalı rejimler olduklarından Cumhuriyetle bağdaşmazlar. Cumhuriyette bir kişinin değil... Denk kuvvette birçok kişinin irade uyuşması, uzlaşması esastır. Bunda toplumsal sınıfların zayıflığı, siyasi irade işleri, geleneksel devlet kulluğu, cumhuriyetçi gelenek yokluğu önemli bir yer tutup rol oynar. İsimleri ne olursa olsun tüm Orta Doğu devletlerinde aralarında derece farkı bulunsa da devletin despotik niteliğini aşmadığını belirtmek ve bilmek ...verilecek demokratik siyaset... ...ve cumhuriyetçilik mücadelesi açısından... ...büyük önem taşır. Orta Doğu uygarlığında... ...şiddet kültürünü çözümlemek... ...daha da büyük önem taşır. Denilebilir ki Orta Doğu toplumunda... ...şiddetin girmediği ve belirlemediği... ...tek bir gözenek kurum yok gibidir. Gelenek olarak da siyasal, toplumsal... ...hatta ekonomik yapılanmada... ...şiddetin belirleyici rol oynadığı... ...bir görüş olarak ileri sürülür. İktidar ve şiddetin... İkiz kardeş oldukları belirtilir. Ama hiçbir yerde Orta Doğu toplumunun hem alt hem üst yapısında oynadığı rol kadar belirgin değildir. Şiddetin etkisinde kalmadan biçimlenmiş bir kuruma zor rastlanır. Şiddeti tanımlarken biyolojik ve hatta doğasal tezlere başvurmayı anlamsız buluyorum. Şiddetin toplumsal kökeni açıktır. Artı ürün ve artı değere dayalı sınıflaşma ve devlet iktidarıyla bağları da açıktır. Bu hususlar sosyal bilimde genel kabul görmüş görüşler olarak paylaşılabilir. Şiddete ilişkin önem taşıyan, konu hakkında çok az belirleme yapılmasıdır. İktidarla tanışmış toplumlarda şiddetin payı belirgin olduğu halde sanki önemsiz, istisnai bir olguymuş gibi ele alınır. Şiddetin en yoğunlaşmış ifadesi olarak savaşların hiçbir hayvan toplumunda bile gözlemlenmeyen bir vahşet olduğu belirtilmez hep neden gerekli olduğuna dair gerekçeler uydurulur. Savaşın tek gerekçesi, zorunlu nefsi savunma, varlığını koruma ve özgür kılma dışında toplumsal birikim değerlerine el koyma, talan etme, egemen olma ve sürekli devlet iktidarı olmayla topluma hükmetme ve çıkarlarına göre ona biçim vermedir. Cevap bu kadar yalın ve anlaşılır olduğu halde, bin dereden su getirircesine örtbas edici yaklaşımlar eksik ve yanlış tanımlamalarla gizlenmeye çalışılır. Hiçbir olgu iktidar ve şiddetin gerçek kaynakları kadar yanlış gösterilmemiş ve gizlenmemiştir. Mitoloji, din, felsefe ve en son sözde sosyal biliminde en çok çarpıttığı ve gizlediği olgu şiddetin en insanlık dışı ama tahakkümcü ve sömürücü sosyal asalakların en vahşi eylemi olduğudur.